İslam'dan önce Arap Yarımadası'nda faizcilik oldukça yaygındı. Adına cahiliye ribası denilen bu faiz uygulamasında fazlalık ödemenin ertelenmesine dayanıyordu. Alacaklı... Ya başta yani alacak doğuran satım ve ödünç verme gibi işlemler yapılırken, borcun bir müddet sonra ödenecek olması sebebiyle bir fazlalığı şart koşardı ya da mevcut borcun vadisi gelip de ödenemediğinde erteleme karşılığı olarak bir ek ödeme fazlalık ziyade üzerinde anlaşma yapılırdı. Çoğunlukla borçlar vadesinde ödenemediği için her vade geldikçe tahakkuk eden faiz de ana paraya eklenerek tamamından yeni vadiye karşı yeni fazlalık istenir ve böylece faiz sebebiyle borç katlanarak artar ve devam ederdi. Âl-i suresindeki ayet bu vakaya da işaret ederek faizi yasaklamış, burada tefsir edilen ayetler ise katlanarak artıp giden kaydını da koymadan, o gün bilinen ve uygulanan ribayı yasaklamış, daha doğrusu yasağı tekrarlayarak teyit etmiştir. Katlanarak artan kaydı, bir vakayı naklettiği, olup biteni anlattığı veya bunun vicdanlara sığmaz bir zulüm olduğunu dile getirmek istediği için manayı tersine çevirerek, ana paranın bir ve daha fazla katına ulaşmayan faiz caizdir şeklinde bir hüküm çıkarmak mümkün değildir. Burada maksat, yasaklamaya kayıt koymak, ihtirazi kayıt değil, yasaklanan faizin giderek ulaştığı sonucu olup biten vakayı hatırlatmaktır. Vukui kayıttır. Bilinen ve uygulanan riba, daha önce tanımladığımız cahiliye ribasıdır. İslam, riba kelimesinin içeriğinde bir değişiklik yapmış mıdır? Kur'an'da ve sünnette kullanılan riba kelimesi, cahiliye devrinde bilinen riba mıdır? Yoksa daha başka işlemler ve fazlalıklarda naslar tarafından riba kavramı içine sokulmuş mudur? Bu soruya iki farklı cevap verilmiştir. A- İbn Abbas, İbn Ömer ve Muaviye'ye göre Kur'an'da yasaklanan riba, cahiliye ribasıdır. Yani ödemeyi erteleme karşılığında şart koşulan ve alınan fazlalıktır. Peşin yapılan fazlalıklı değişimler ribel fadl riba kapsamına girmez. Riba ancak veresiye olandadır. Peşin olanda riba yoktur. Mealindeki hadisler de bunu teyit etmektedir. Fahrettin Errazi'nin de işaret ettiği gibi, i̇bn Abbas bu hükmü benimserken riba kavramını değiştiren hadisleri kullanım dışı bırakmış, sanki Kur'an ayetlerinin mana ve kapsamını ahat hadis rivayetleriyle daraltma ve değiştirmeyi caiz görmediğini ifade etmiştir. i̇bn Abbas'ın ribanın başka çeşitlerini de yasaklayan hadisleri işitince bu görüşünden döndüğü de rivayet edilmiştir. B. Daha ziyade İbn-i Abbas'a nispet edilen birinci görüşü sahabe, tabi'in ve sonraki dönemlerde gelen müçtehitlerin çoğunluğu benimsememişlerdir. Onlara göre İslam riba kavramını değiştirmiş, hadisler onun içine cahiliye ribasına ek olarak belli malların peşin alım satımlarındaki fazlalığı, ribel fadlı, fazlalık bulunmadan da olsa aynı cins mallar arasında veresiye trampayı, riben nesiyenin bir çeşidini hatta şarap satımı ve hileli satımlar gibi bazı meşru olmayan ticari işlemleri de sokmuştur. Ribanın kapsamını genişleten hadislerde birbiriyle peşin fazlalıklı veya veresiye olarak eşit ve fazlalıklı mübadele edilen, alınıp satılan ve böylece ribalı satım gerçekleşmiş bulunan altı mal çeşidinden söz edilmiştir. Altın, gümüş, hurma, Buğday, arpa, tuz. Hadislere göre mesela bir gram altın peşin olarak iki gram altınla değişilirse, mübadele edilirse, alınır satılırsa faiz gerçekleşir. Keza bir gram altın yine bir gram altın karşılığında veresiye satılırsa yine faiz gerçekleşir. Altınla gümüş peşin birbiriyle değiştirilirse fazlalık faiz olmaz. Veresiye olarak değiştirilirse gram fazlalığı faiz olur. Altın veya gümüşle hadislerde sayılan diğer mallar alınır satılırsa, hem fazlalık bulunması hem de veresi olması halinde bile faiz gerçekleşmez. Hadislerin getirdiği bu genişletme ve açıklamalar, müçtehitleri ikinci bir tartışmaya sokmuştur. Faizin gerçekleştiği ribevi mallar bu altı maldan mı ibarettir Yoksa bunlar örnek olarak zikredilmiş olup diğer malları da içine almakta mıdır? Eğer ikinci ihtimal söz konusuysa bu mallar diğerlerinden hangi ölçü ve vasıfla, illetle ayrılacaktır? Davud-i Zahiri, İbni Hazm gibi kıyas yoluyla hüküm çıkarmayı caiz görmeyenlere göre faiz ancak hadislerde geçen 6 malda gerçekleşir. Bunların dışında kalan mallar Nasıl alınır satılırsa satılsın, faizi satım oluşmaz. Mesela bir ton pirinci, iki ton pirinç karşılığında satmakla faizcilik yapılmış olmaz ve bu satım caiz olur. İslam hukukçularının büyük çoğunluğuna göre hadislerde sayılan mallar örnekleme yoluyla zikredilmiştir. Maksat, bunlar ve bunlar gibi olanlar demektir. Bunlar gibi olanların ölçüsüne gelince, 1- İmam Şafii'ye göre ölçü, illet, belirleyici vasıf, altın ve gümüşte nakit, tabi ödeme aracı, tabi para olmak, diğer dört maddede ise aynı cinsten yiyecek olmaktır. 2. Ebu Hanife'ye göre aralarında riba gerçekleşen mallar, hacim veya ağırlık ölçüleriyle ölçülerek alınıp satılan mallardır. Bu malların aynı cinsten olanları birbiriyle fazlalıklı peşin veya Eşit olsun, fazlalıklı olsun veresiye mübadele edildiğinde, alınıp satıldığında riba gerçekleşmiş olur. Altınla gümüş tartıyla, diğer dört madde ise ölçekle ölçülerek satılan mallara örnektir. 3- İmam Malik'e göre altın ve gümüşte illet nakit olmaları, Diğer maddelerde illet, temel gıda maddeleri veya bunlara kullanılır ve korunur hale getiren madde olmalarıdır. Sonuncusunun örneği tuzdur. 4. Abdülmelik bin Macişuğuna göre illet faydadır, faydalanmaktır, intifadır. İnsanların faydalandıkları her şeyde cinsi cinsine fazlalıklı mübadele faizcilik olur. Altı madde dışında kalan maddelerin de faize konu olduğunu söyleyen müçtehitler, bu maddeleri daha önce özetlediğimiz vasıflara göre ayırmışlar ve bu vasıfları taşıyan maddeler belli şekil ve şartlarda alınıp satıldıklarında faizin gerçekleşeceğini, diğerlerinde gerçekleşmeyeceğini söylemişlerdir. Bir malı aynı cins mal karşılığında, parayı da para karşılığında veresiye ve fazlalıklı, yüz verip, bir müddet sonra 105 almak gibi, alan ve satanın faizcilik yapmış olduğu hükmü, hadiste sayılan 6 maddede ittifakla, diğer maddelerde ise illet konusundaki görüş farklarına bağlı olarak ihtilafla benimsenmiştir. Ayrıca cahiliye ribası denilen borç verirken vadeye göre fazlalık şart koşma veya vadesinde ödenmeyen borcu ilave meblağ ve mal karşılığında erteleme şeklindeki işlem ittifakla ribadır, faizdir ve haramdır. Borçlunun alacaklıya enflasyon farkını ödemesi faiz değildir. Çünkü bu fark... Reel bir fazlalık değil, alınanla ödenenin eşitlenmesini sağlayan, adaleti gerçekleştiren bir rakam fazlalığından ibarettir. Kur'an'ın aydınlık ikliminde hazırladığımız programımızda, Bakara suresinin 275. ayetinin tefsirini aktarmaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.